Bismillah. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah. Depresyon yani ruhi bunalım neden kaynaklanıyor? yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Rad Suresi 28. ayette şöyle buyurmaktadır. Estaizü billah. Ellezine amanu ve tatma'innu kulubuhum bizikrillah.